Evet. Auzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve naûzü billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiât amalina, a'mâlinâ. Men yehdillehû fe ve men yulil felâh Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الهديس كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعذنا الله وإياكم من النار Allah'u Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, Değerli kardeşler, bugün sizlerle inşallah paylaşmayı düşündüğüm sohbet konusu, asırların en güzeli olan, asr-ı saadet dediğimiz, yani saadet asrı dediğimiz, Kur'an'ın indiği asır dediğimiz iman edenlerin birçok mucizelere şahit olduğu asır dediğimiz bir zaman diliminden ve o anki insanların Allah'a itaat etmek için Resul'e tabi olan iman eden insanların çektikleri bazı sıkıntılardan bahsetmeye çalışacağız. Bu konuyu tercih edip sizlere sunmamdaki gayem kardeşler cennete talip olanların çektiği sıkıntılar o yoldaki metanetleri, sabırları ve cenneti nasıl kazandıklarını çok iyi bilmeniz içindir. Yani cennetle müjdelendiler ama cenneti kazandılar ama nasıl kazandılar? Neler çektiler de kazandılar? Onun için öncelikle bunu kafamıza yazacağız bu adamlar bunları bunları yaptılar da cenneti kazandılar. Bu sefer öz yapacağız. Biz ne yapıyoruz ki? Cennete talibiz ne yapıyoruz? Ha? Cennet istiyoruz ne yapıyoruz? Cemalullah istiyoruz ama ne yapıyoruz? Veya ufak tefek sıkıntılar imtihan vesileleri hemen yevşemeler baş gösteriyor. İşte asrı saadet göz önünde bulundurulursa değerli kardeşlerim insanın bu anlamdaki öz çok faydalı olur. Bununla beraber birçok sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bir bakıyorsunuz ki Allah'a hakkıyla iman ettiğini söyleyen Amel ettiğini söyleyen, bakıyorsunuz ki bir ümitsizlik, bir sıkıntı veya herhangi bir güçlükle karşı karşıya geliyor, hemen teslim bayrağını çekiyor. Ya inzivaya çekiliyor, ya davadan soğuyor, ya yan çiziyor. Yani muhakkak ki bir aksilikler söz konusu oluyor. Sebep, Allah onu bazı şeylerle imtihan ettiğinden dolayı. Öyleyse az önce dediğimiz gibi asrı saadet yine aklımıza gelecek ve madem ki cennet böyle kazanılır, ki öyle kazanmışlar, e bize ne oluyor ki arkadaşım? Diyebilmeliyiz nefsimize. Bunu nefsimize diyebilmeliyiz. Kulasa kardeşler, kafamıza güzel yazmamız lazım. Cennet ucuz kahramanlıklarla asla kazanılacak bir mekan değildir dünyadaki mekanlarınızı düşünün yani dünyada insanın güzel bir mekanının olabilmesi için senelerce çalış çalış çalış öyle mi neticede emekliliğini al üstüne koy borçlan şudur budur güzel mekan da artık demeyelim yani? bir mekan sahibi oluyor Ben yani o kadar uğraşın karşısında o zaman cennet değerli arkadaşlar öyle ucuz kahramanlıklarla kazanılmaz ki. Cennet allah Azze ve Celle'nin iman ettikten sonra seni imtihan edecek kazanırsan sana vereceği bir mekandır. E iman ediyorsun seni imtihan ediyor bir takım musibetlerle belalarla. Efendime söyleyeyim. E sen kazanamazsın cennet. Cennet zor kazanılır. İmtihanı kazanamazsınsa cennet zor kazanır değerli kardeşler. Allah-u Azze bu ümmetin ilk halkasından bahsediyor. Onların cenneti kazandıklarından bahsediyor. Tövbe suresi ayet 100'de diyor ki, Muhacirlerden, ensardan ileri ve önde gelenlerle ihsan ile onlara uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Onlar da Rablerinden razı olmuşlar. Allah onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. İşte büyük kurtuluş budur. Yine Fetih suresinde 18-19 Ağaç altında sana beyat etmeleri dolayısıyla Allah o müminlerden razı olmuştur. Gönüllerindekini bilmiş, üzerlerine huzur indirmiş ve onlara yakın bir fetih Elde edecekleri pek çok ganimetler vermiştir. Allah daima galiptir, hikmet sahibidir. Değer arkadaşlarım, iman edenlerin şunu peşiine kabullenmeleri gerekir ki, Allahuazze ve celerin ta öteden beri kuralıdır, iman imtihanı gerektir. Yani iman edenlerin bunu peşiine kabullenmeleri gerekir. İman ettiyseniz mutlaka imtihan elde edileceksinizdir yani hamama girdiyseniz terleyeceksiniz hesabı İman ettiyseniz mutlaka imanınızın derecesine göre Allah sizi imtihan edecektir yani sizi muhatap edinecek iman mı ettin ey kulum seni muhatap edinecek ve seni imtihan edecektir bu asla kaçınılmaz bir şeydir değerli kardeşler hatırlayacağınız gibi حَسِبَ النَّاسُ اَيْ يُتْرَكُوا اَيْ يَقُولُ آمَنَّ وَهُمْ İnsanlar yalnız iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden başı boş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ankebut Suresi Ayet 2 İman ettikten sonra başları boş mu bırakılacaklar zannediyorlar? Muhakkak imtihan edilecektir. Ankebut Suresi Ayet 2 değerli kardeşlerim muhakkak imtihan edilmeleri gerekiyor. Bu imtihan vesileleri açlıkla olabilir kardeşler. Korkuyla olabilir kardeşler. Yani kafir korkusu, müşriklerin korkusu, düzenlerin korkusu, şeytanın korkutması, efendime söyleyeyim, malınız eksilecek korkusu, mülkünüz eksilecek korkusu, can fitnesi, kadın fitnesi, evlat fitnesi. Allah bunlarla sizi imtihan edecektir. allah Teala bunları iman edenleri denemek, onları imtihana tabi tutmak ve onların bu vesilelerden kaynaklanan sıkıntılar karşısında acaba ne derece sabır gösterip imanlarını muhafaza edeceklerini ölçebilmek için vesile kılmıştır. Bizden öncekiler imanlarını kazanmak için, onu tatbik etmek için, onun müdafaa, muhafaza edebilmek için var gücüleriyle gayret sarf etmişlerdir. Yani ne evlatları mani olmuştur, ne karıları mani olmuştur, ne babalarını mani olmuştur, ne ticaretleri mani olmuştur, ne malları mani olmuştur. Tabii biz cennetle müjdelenlerden tabii ki bahsediyoruz. Onlar var güçleriyle çalışmışlar değerli kardeşlerim. Öyleyse cennet istiyor isek cemalullah istiyor isek iman ettiğimizi söylüyor isek imtihan olacağız bunu kazanmanın peşine koşacağız bunu kazanmak için mukavemet göstereceğiz sabır göstereceğiz değerli kardeşlerim ve tabi ki bu arada ya Rabbi bize çekemeyeceğimiz şeyler yükleme bizi çekemeyeceğimiz şeylerle imtihan etme biz iman ediyoruz ki sen imtihan etmeden bizi cennetine sokmazsın. İmtihan edip bizim imtihanı kazanmamız neticesinde cennet vaat ediyorsun. Ama bizi ne olur? Çekeceğimiz şeylerle imtihan et. Bizi küçük şeylerle imtihan et ya Rabbi. Bizler zayıfız aciziz ya Rabbi. İrade itibariyle de cüsse itibariyle de hem zayıf hem cılızız ya Rabbi. Bize yardım et. Bizi çekemeyeceğimiz şeylerle imtihan et. Böyle yalvarmamız gerekir. Çünkü Allah mutlaka imtihan edecektir. Ama bu şekilde dua, dua edeceğiz değerli kardeşler. Bu anlamda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemin hayatına bakıyorsunuz. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu konuda çok ciddi olduğunu kesinlikle isterse bir peygamber olsun, onu bile imtihan ediyor değerli kardeşler. İmtihan ediyor onu bile. Ve bizler için örnek. Bizler için önder Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle acayip fitnelere maruz kalmış, musibetlere maruz kalmış, öyle acayip sıkıntılar çekmiş ki sormayın. Ve kendisinin bir hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi, Allah yolunda bana sıkıntı verildiği kadar hiç kimseye verilmemiştir diyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah yolunda bana sıkıntı verildiği kadar hiç kimseye verilmemiştir diyor. Sahih bir hadistir. Muhammed Mustafa etrafındaki kafirlerden, müşriklerden, münafıklardan birçok incitici laflar, sözler işitmiştir. Laflar, sözler duymuştur. Onların alaylarına muhatap olmuştur. Allah Azze ve celle o halde emrolunduğun şeyi açıkça söyle, müşriklere aldırma, biz aday, alay edenlere karşı sana yeteriz ayette anlatıldığı gibi kardeşler Mekke'nin müşrikleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte alay ediyordular. Ona sıkıntı veriyordular. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabrediyordu değerli kardeşler. Neden? Çünkü bunlarsız bu yol yürümez değerli kardeşler. Bu yolda bunlar muhakkak vardır. Hatırlayacağınız gibi Cibril aleyhisselama Allah azze ve celle cennetin yolunu ve cehennemin yolunu bir git bak bir kontrol et de gel diyor değil mi? Uzunca bir hadiste. Gidiyor geliyor. Cehenneme giden yol o kadar acayip zevkli, sefalı şehevi arzu ve isteklerle kuşatılmış ki korkarım ki ya Rabbi herkes bu yolda yürüyecektir. Cennetin yolu anlatılıyor. <gülüyor> engebeler, sıkıntılar, eziyetler, çileler korkarım buraya kimse giremeyecektir. Yani değerli arkadaşlar cennete giden yol sıkıntılı bir yoldur. Sıkıntılı bir yoldur. Dolayısıyla sıkıntı olmadan bunları göğüslemeden bunların karşısında mukavemet göstermeden cennet biraz zor kazanılır. Ayette dediği gibi andolsun sizi mallarınız andolsun ki cenneti mallarınız ve canlarınız karşısında size satmışımdır diyor. Öyle mi? Mallarınız ve canlarınız karşısında. Malımız olursa harcamaktan korkar isek Canımıza azıcık efendim bir zarar gelecek diye dersten uzak dur vay yoruldum vay hastaydım vay pastaydım vay şuydum buydum yan gelir yatarsan gelmezsen bunlar küçücük şeyler artık can mal hususunda can hususunda artık şeyi daha genişletebiliriz küçüğüne alışamayan küçüğünü yerine getiremeyen büyüğünü getirmeyen Allah yolunda 5 lira harcayamayan adamın ileriki tarihlerde Allah bana bir versin bak nasıl harcarım diyip 100 lira harcayacağına mı inanıyorsunuz yalan söylüyor olduğunda 5 lira harcayamayan olmadığında 5 lira harcayamayan olduğunda 15 lira harcamaz kardeşim dolayısıyla bu yolda kardeşler cennete giden yolda ki biz cennete talip olduğumuz için mecbur cennetin yolundan bahsedeceğiz bu yol çileli ve engebeli bir yoldur bu yol meşakkatli bir yoldur uzundur değerli kardeşlerim ama sonunda cennet vardır Az önce ifade edildiği gibi bizim için örnek ve önder Muhammed Mustafa bu yolda bana eziyet edildiği kadar kimse yedinmemiştir. Ve başka bir rivayetlerinde de diyor ki her kimin başına bir musibet ve bela, bela gelirse bu yolda benim başıma gelen musibet ve belaları düşünsün diyor. Neden? Niye düşünsün diyor. Ya o bir peygamberken Allah'ın Habibi dostu iken öyle mi? <gülüyor> o o kadar çilelere, eziyetlere maruz kalmışken bana ne oluyor ki diyebilmemiz için. Bize ne oluyor ki diyebilmemiz için. Ama şu da bir gerçek ki sohbet girişinde de ifade ettiğimiz gibi herkes imanının derecesine göre musibet ve belalarla karşılaşıyor. Peygamberlerin imanları ne derece yüksekse karşılaştıkları bela ve musibetler de o kadar yüksektir. Düşmanları da o kadar şeydir. <gülüyor> zannetmeyin ki şu anki muvahhidlerin, Müslümanların düşmanları, peygamberin düşmanından daha katı, daha despot, daha acımasız. Hayır, hayır, hayır. O zamanlar daha fazla şiddettiler. O zamanlar Müslümanlar düşünebiliyor musunuz? Kuyular eşirip boğazlarına kadar efendime söyleyeyim. Gömülüyordular başlarını testere koyup kesiyordular ya düşünebiliyor musun? Ağaçların içerisine sokuyorlar o içi kov ağaçlar. Testereyle ağacı kesiyorlar, ikiye bölüyorlar. O kadar acayip işkence çeşitleri. Bu insanlar imanlarının derecesine göre bunlarla karşılaştılar. Her şeye rağmen ahad ahad dediler yani. Allah birdir dediler. Ondan başka ilah yoktur. Dediler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de denk geldiği zaman bile o tip eziyet gören insanlara sabret ey ammar sabret sabret cennet sizin olacaktır. Karşılığı cennettir sabret diyordu. Şimdi düşün yani bunları düşünün. Halinize şükredin. Ne yapıyor size? Ne diyorlar size? bir biçip yan gelip yatıyorsunuz. Buna rağmen siz ne yapıyorsunuz? Buna rağmen neler yapıyorsunuz? din adına, iman adına. Hiç İşte bunlar düşünülecek kardeşlerim. İnsan bu anlamda bir nefis eleştirisi, öz eleştiri yapacak. Kendine çeki düzen verecektir. Abdullah bin Cafer radıyallahu diyor ki: Ebu Talib vefat ettiği zaman Resulullah'ın yolunu Kureyş'in ahmaklarından birisi kesti ve peygamberin üzerine diyor toprak attı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böylece böylece evine döndü. Kızlarından biri yüzündeki toprağı hem siliyor hem de ağlıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağlama kızım, ağlama. Kesinlikle Allah senin babanı koruyacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman amcam sağ bulunduğu süre içinde Kureyşliler tarafından bana bir kötülük dokunmazdı ancak onun ölümünden sonra bana hakaret ve işkence etmeye başladılar bunu söylüyor hatta rivayetin birisinde diyor ki ey amcam senin ayrılığını ne kadar da çabuk hissettim ayrılığın ne kadar da çabuk hissedilir oldu düşünebiliyor musunuz yani amucası kafirdi ama iyi kafirlerden zararını boş verin faydası olan kafirlerden işte allah Teala da onun için cehennemde ebedi kalsa bile bu sadece topuklarına kadar ateşte kalacaktır. Peygamberimize iyi davrandığından dolayıdır. Allah o kadar adil ki Ebu Leheb ile Ebu Cehil ikisi de kafir ama ikisini bir tutmaz. Zerre kadar herkesin hakkını verir. Kafirlik bile derece derecedir. Cehennem de derece derecedir. Azabı da ona göredir. Allah öyle adildir değerli kardeşler. Burada gördüğünüz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eziyet çekiyor. Yüzüne gözüne toprak atıyorlar. Bir peygamber düşünebiliyor musunuz? Kimi yüzüne toprak attılar? Bu ne biçim sakallan Levent deyip de üzerine toprak mı attılar? Çöp mü attılar? Yok. Abdullah İbni Mesud şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beytin da namaz kılıyordu. Ebu Cehil ile bazı arkadaşları da oturuyorlardı. Derken onlardan birisi diğerine fulan oğullarının yeni kesilen devesinin dölleşini hanginiz getirir de secdeye vardığında onu Muhammed'in sırtına koyar. Oturmuş seyrediyorlar peygamberimizi. O namaz kılarken böyle bir şeytanlık akıllarına geliyor. Falanın devesi yeni doğurmuştu onun bu dölünü o pis karnından çıkan bağırsa şunu bunu bunu kim getirir de Muhammed secdeye vardığında onu sırtına koyar O topluluğun diyor en şaki olanı yani en bedbaht olanı en şerli olanı seyirdip onu getirdi. Koşup onu getirdi. Bekledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varınca o leşi sırtının üzerine iki omuzu arasına koydu. Ben ise hiçbir işe yaramayarak bakıyordum diyor Abdullah İbni Mesud. Bir şey yaramıyorum öyle bakıyorum. Ne yapabilir? Keşke benim için onları diyorum menedici kuvvetim olsaydı diyor. Abdullah İbni Mesud devamla dedi ki onlar gülmeye ve birbirlerine isnat etmeye başladılar. Lan niye koydun lan? Tık, lan Hasan niye yaptın? Lan Mehmet niye yaptın? Hani yaparlar ya bizim şeytankılıklı insanlar birbirlerine bu anlamda bir hakaret ederler. Şunu bunu yapalım. Ondan sonra da böyle alay ederler ya. Orada da aynen bunu yapmaya başladılar diyor. Resulullah ise diyor secdeden başını diyor kaldıramıyordu. Nihayet Fatıma yanına geldi ve onun sırtından aldı kaldırdı. Allah Resulü başını kaldırdı sonra üç defa ya Allah Kureyş'i sana havale ederim. Kureyş'i sana havale ediyorum. Kureyş'i sana havale ediyor. Ve Resulullah Aleyhissalatu onlara beratto etti. Ve bu onlara ağır geldi. İbn Mesud der ki çünkü onlar bu şehirde duanın kabul edileceği olduğuna kail idiler. Yani o şehir duaların kabul edildiği şehir, mübarek bir şehir. Bir de peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberliği hususunda da onların şeyi yoktu ayette dediği gibi onlar aslında seni oğullarının tanı, oğullarını tanıdığı gibi tanıyorlar. Onlar bile bile Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Onlar korkuya kapıldılar arasında diyor Abdullah İbn Mesud. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hususi olarak isim sayarak ya Allah Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Ey Allah'ın Utbe ibni Rabi'a'yı sana havale ediyorum. Şeyb İbni Rabia'yı sana havale ediyorum. Velid İbni Utbey'i sana havale ediyorum. Ümeyye İbni Halef'i sana havale ediyorum. Ukbe İbni Amr Muat'ı sana havale ederim." dedi. 7.yi de saydı fakat ben onu unuttum. Ezberleyemedim o kimdi ise. İbn Mesud der ki: "Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın saydığı isimleri diyor hepsini diyor Halep'te yani o Bedir çukurunda hepsini gebermiş yere serilmiş olarak buldum diyor. Yani hepsi geberilmişti diyor. Bukhari de anlatıyor bu rivayet. Gördüğünüz gibi değerli kardeşler biz hala Muhammed Mustafa'dan bahsediyoruz. <gülüyor> Cennetle müjdelenmiş Allah'ın dostum dediği. Şimdi buralardan da bir şeyler çıkarmamız lazım. Bugün adına veli dedikleri, şeyh dedikleri, üstad dedikleri. Aman sus onun hakkında konuşma çarpılırsın diyor. Öyle deme diyor çünkü elin ayağın tutulur diyor. Şimdi burada farklı bir konuyu anlatıyoruz. Ama azıcık düşünecek olursanız Muhammed Mustafa'ya yapılanlara bak. Kimse çarpılmıyor ama sadece beddua, beddua ediyor ve Allah onun duasına icabet ediyor. Yoksa bir insan ne kadar salihse elini uzattıkça elin bükülecek. Yok çarpılacak, ağzın eğilecek. Hayır. Bunlar olmaz yani. Uğretibini Zubeir anlatıyor. Diyor ki ben Abdullah İbni Amr'a müşriklerin Resulullah'a yaptıkları işkencenin en şiddetini soruldum. Yani Peygamberimize en şiddetli olarak neye şahit oldun? Neyi yaptılar? Abdullah İbni Amr radıyallahu anh şöyle dedi. Ben diyor günün birinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin hicrinde namaz kılarken yanına Ukbe İbni Ebu Muayt'ın geldiğini gördüm. Ukbe peygamberin rızasını toplayıp boynuna sardı. Boğazına sardı. Ve onu şiddetli bir şekilde sıkmaya, onu boğmaya çalıştı. Tam bu sırada Ebu Bekir geldi ve onu peygamberden uzaklaştırdı. Daha sonra da siz Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürmek istiyorsunuz? Rabbim Allah'tır diyen bir adamı öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Şimdi burada da azıcık düşünecek olursanız yani bu adam kötü bir şey mi yapıyor ki? Yani Size göre de kötü bir şey yapmıyor bu. Sizin de Rabbiniz Allah. Bu adam Rabbim Allah'tır dediği için mi siz bunu öldürmeye çalışıyorsunuz? Halbuki bu size Açık mucizeler de getirdi. Peygamberliği iddia ediyor ama gö mucizeler gösteriyor Allah'ın izniyle. Yani Bukhari'deki bu rivayette tabi ki bahsedilen bu Abdullah İbni Amr'ın peygamberimizin maruz kaldığı en şiddetli olay bu. Bunu gördüm diyor. Yani geldi diyor. Ridasını boğazına sardı. Peygamberimizi boğacak. Düşünebiliyor musunuz? Ve Ebu Bekir geliyor ellerinden alıyor. Ve onlara kısıyor. Namaz kılarken eziye çekiyor. Çekiliyor. Yani bugün kimse kitaba sünnete göre namaz kılıyor diye toplumda tabi yadırganıyor ya bu kimse böyle bir şeyi görmemiş diye. Gelip sana bir tokat da vursalar Allah Resulü'nün dediği gibi işte onun başına geleni mi düşün yani ne olmuş ki sana? Biz şimdi mescitte namaz kılarken Bursa İnegöl'deki davayla yeni karşılaşmıştık o zaman. Yeni davaya girmiştik. Mescitlerden de tabi geri durmuyoruz. Mescide girerken çıkarken namaz kılarken tabi onlar çıkıyor. Biz İran var ya böyle çıkıyorlar yanımızdan ensemize tokat geldi gelecek öyle korkuyoruz. Şahsen ben korkuyordum. Hatta akrabalarımdan bir tanesi babamın amcası olur. İnan bir gün öyle tikildi ya bunun Yahudi mi olmuş Hıristiyan bunlar. Avrat gibi namaz kılıyorlar ya. Biraz da burnuna vererek konuşuyor. Gemerleyeceğim bunları diyor ya buna avrat gibi namaz kılıyor diyor. Buna. Yahudi mi oldu, Hıristiyan mı oldu? Yine bir, bu anlamda bir tartışma olmuştu. İşte o zamanlarda biraz daha heyecanlıyız. İmam işte çıkınca namazdan ona bir şeyler sorduk. Namaz kılan müşrik mi olurmuş falan bir şeyler anlattı. Orada tabi heyecanlı zamanlarımız. Rahat durmadık. Mekkeli müşriklerin namaz kıldıklarından bahsettik. Hocam namaz da kılsa bir insan müşrik olabilir niye öyle diyorsun? Bu sözü söylüyordum. Tabii ki işte bu bahsettiği bahsin ettiğimiz amcamız babamızın amcası tabii ki. İnan sakalımdan bir tuttu. O zaman biraz daha çoktu. Bir salladı. İri yarı da bir şeydi. Kafama valyoz gibi bir yumruk indirdi. kendimden geçtim. Ondan sonra şöyle bir baktım. Ayrıldıktan sonra vara elime tomarla sakal geldi. Tabii o güya orada birileri diyor işte ya yapma etme falan filan benim yeğenim diyor yeğenim karışmayın diyor düşünebiliyor musunuz yani tabi biz bunları gördüğümüzde tabi bunları okuyoruz hala işte Allah razı olsun bir kardeşimiz var yaşlı bu yolda biraz mesafe kat etmiş abimiz bunları bize anlatırdı sevinmen lazım diyordu yoldaki işaretler doğru yolda olduğumuzun işaret ediyor işte aynı şeyler demiyor mu Allah'a ve celle ki siz sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi zannediyorsunuz? Aa işte bak bunlar aynısı yapılmış. Bunları okuyordu bize. Ve gerçekten de bu tip şeyler oldukça hem doğru yolda olduğunuzun bir işaretidir. O yoldaki levhalardan birisini görmüşsünüzdür. Ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına gelenleri düşünerek bize yapılan ne ki diyeceksiniz. Yani bu, bu çok cılız bir şeydir. Ardından yine sohbetin girişinde dediğimiz gibi iman ettiysek, cennet istiyorsak bunlar kaçınılmaz şeylerdir. Allah'ım sen bize sabır ihsan et. Dememiz gerekir değerli kardeşler. Yani düşünün kardeşler. Namaz kılarken eziyet ediliyor. Namaz kılarken eziyet ediliyor. Peygamberin düşmanları böyleydi. Bizde yok böyle bir şey. Allah'a Abdullah İbni Ka'b bin Malik anlatıyor diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni ve kabilesine ben Allah'ın elçisiyim demiş ve oradan ayrılmıştı. Yani Allah'ın elçisini o kabileye Allah'ın elçisinin olduğunu söylüyor ve bir şeyler anlatıyor ve oradan ayrılıyor. Kelbi devam ediyor diyor ki Peygamberin amucası Ebu Leheb de diyor onu takip ediyordu ve halka Sakın onu dinlemeyin ha. Onu sakın dinlemeyin diyor. Ayrılınca yine Ebulleh hep ortaya geliyor. Yani nereye giriyor, nerede bir şeyler anlatıyorsa Ebulleh hep oraya geliyor. Aman ha sakın ona inanmayın. Yeğenimiz bizim diyor. Dinden çıktı, sapıttı. Kafayı yedi, cinlendi. Yine bir gün dediler ki ya sen bu adamı tanıyor musun? biz yeğenimiz ya diyor bu adam ben Allah'ın elçisiyim diyor ben peygamberim diyor bu adam onun söyledi hiçbir sözü ciddiye almayın diyor bu hasta zırvalıyor zaten biz anlamıştık onu zırvaladığını İran devletini fethedeceğiz methedeceğiz edeceğiz atıp tutuyordu zaten. Bak, bak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyordu vahiyle. Sabredin. Kisra'nın kırmızı altınları, Kayserin beyaz altınları sizin olacak. Sabredin. Allah bu hazineleri sizin önünüze yayacak. Düşünün işte böyle üç beş kişi bu mevzuları konuşuyoruz yani Amerika'yı fethedeceğiz. Nasıl ki abes bir şey gelir şu an. Böyle bir söz o zaman Allah haber veriyor onlara. Peygamberimiz de iman etmiş. Bunu anlatıyor. Hulasa ne diyorlar? Diyorlar ki zaten İran hakkında ileri geri konuşmasına biz onu anlamıştık. İleri geri konuştuğunu. Düşünün. Peygamber gibi bir insan. Sabırlı, güzel anlatan, geçmişi emin bir insan. Eziyet görüyor. Davetinde eziyet görüyor. E şimdi mesai arkadaşlarından sen bir şeyler anlattığında ya boşver Yusuf'u dinlemeyin falan ya. Ya bırak hadi neyse onları anlatma. Boşver Yusuf gel bir çay içek falan. Sen bunları mı eziyet zannediyorsun? Bunları mı Allah yolunda efendim başına gelen sıkıntı falan zannediyorsun? Bunlar hiçbir şey kardeşim. Bunlar hiçbir şey. İşte düşün peygamberinin başına gelenleri. Ebu Talib'in oğlu Akil Anlatıyor diyor ki Kureyş kabilesini ileri gelenleri Ebu Talib'e geldiler. Senin kardeşinin oğlu evlerimizde ve toplantı yerlerimizde geliyor. Hoşumuza gitmeyen sözler söylüyor. Ona söyle de bizden vazgeçsin. Ebu Talib bunun üzerine gidin bakın amca oğlu neredeyse onu bana getirin. Amcan oğlu neredeyse onu al gel diyor. Yani şey diyor oğluna diyor. Ben de diyor gidip aradım onu Ebu Talib'in bir Ceylan ağalından çıkarttım. O kadar bitkin, bitaptı ki diyor. Yolda yürümek için diyor hep gölge arıyor ve doğru düzgün bile yürüyemiyordu. Nihayet Ebu Talib'in yanına geldik. Ebu Talib ona: "Yeğenim, vallahi ben hatırlaya hatırlayabileli sen benden ne istemişsen onu yapmışımdır. Fakat bugün kavmin bana gelip senin onları çok rahatsız ettiğinden kâbelerine toplantı yerlerine giderek onları incitecek sözler söylediğinden şikayet ediyorlar beni dinlersen onlardan vazgeç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini semaya dikti Allah'a yemin ederim ki bana bana verilmiş olan bu görevi bırakmak benim için herhangi birinizin eli ile şu güneşten bir parça koparmasından daha zordur. Bana bu görev verilmişse neyi bırakıyorsun? Ebu Talip de vallahi benim kardeşimin oğlu hiçbir zaman yalan söylememiştir. Güle güle dön işine bak. İşte bu Talip'in farkı buydu bak. Güle güle dön işine bak onun içindir ki biz geçmişte olsun zamanımızda olsun kafirleri bile değerlendirirken işte bu ve emsali delillere bakarak olaylara bakarak değerlendiriyoruz Ebu Talip gibi bir adam bir işine bak istediğini yap sana karışmayacağım diyor. ama kafir öyle mi Allah Resulü döneminde yani Ebu Talip'i başkan yapalım kavmin işte efendime söyleyeyim bu Ebu Cehil mi, yani kimi lider yapalım denilseydiler deseydiler Allah aşkına ne yapardılar? Boşver ikisi de beş kuruş etmez mi diyecektiler yoksa ölümünden sonra bile ne diyor? Ey amuca yokluğun ne kadar da erken hissedildi. Ebu Talib'i seçecektiler. Ebu Talib'in idare etmesini isteyecektiler. Öyle mi? budur. işte bu farkı, bu farkı görmen lazım senin. Kim sana yakın, kimin faydası olursa, senin onu desteklemen, senin efendime söyleyeyim, ondan yana çıkman lazım. Onu tercih etmen lazım. Onun inancıyla inançlan değil. Onu tercih etmen gerekir. Yine başka bir rivayette aynı şeyde olayda. Eğer sağ elime güneşi sol elime de ayı versez, verseniz diyor yine de bu işi Allah onu galip kılmadan yahut onun uğrunda ben ölmeden bırakmayacağım diyor. Görüyor musunuz? Yani hayatını koymuş, başını koymuş davaya. Muhammed Bikab el-Kureyzi'den diyor ki Hamza bir gün Avdan döndüğünde hanımı ona dedi ki Ey Eba Umar'a bugün yeğenin Muhammed Ebu Cehil'in elinden neler çekti neler ah bir bilsen. Ebu Cehil diyor ona küfür etti. Onun yakasına yapışarak şöyle dedi şöyle yaptı. Hamza Ebu Cehil bunları yaparken hiç kimse kendisini gördü mü diyor sordu. Hanımı evet halk bunu gördü diyor. Yanında bir sürü insan vardı bunu görüyordu üzerine Hamza Safa ile Merve'nin yanındaki meclise vardı. Baktı ki Kureyşliler oturuyor. Ebu Cehil de aralarında bulunuyordu. Yayını eline aldı. Ebu Cehil'in iki kulağı arasına bir patlattı ki yayın ucu kırıldı. Sonra bak sana bu sefer yayla vurdu. Gelecek sefer kılıçla boynuna vururum lan şerefsiz. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür ve getirdiği din doğrudur. Allah tarafındandır. Oradakiler dediler ki Ya Eba Umare o bizim ilahlarımıza küfür ediyor ama. Yani onları inkar ediyor. Bizim anladığımız manada sinkaf kelimeler falan değil yani o bizim ilahlarımızı reddediyor inkar ediyor küfür inkardır kabul etmiyor ama eğer bunu sen yapsaydın ondan üstün olduğun halde senden de bunu kabul etmezdik yani bunu sen de yapsan sana da biz bunu şey yapmazdık işte durum budur ey Ebu Umar'a kaldı ki sen küfürbaz değilsin dediler yani ifadelerden anlaşıldığı gibi biraz yarakalık yapmışlar. Yani sen ondan daha iyisin ama biz sen de bunu yapsan yine biz yani kızardık. Yine laf söylerdik falan filan. Burada düşüneceğiniz, göreceğiniz gibi değerli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın davasını getirmiş. Onu anlatıyor. O şehrin ileri gelenlerinden gördüğünüz gibi vesayet görüyor. Laf işitiyor. Ki bunlar çevresindeki insanlar, onu tanıyan insanlar ha. Yabancı da değiller bunlar. Hep birbirlerini tanıyorlar. Yalanına da rastlamamışlar. Dürüst bir insan olduğunu da hepsi biliyor. Bir tanesi Ebu Cehil'e soruyor. Bunu her zaman anlatırız. Diyor ki Ya Ebel Hakem doğru söyle Muhammed yalan mı söylüyor? Yazıklar olsun sana diyor. Onun sen ne zaman yalanını gördün ki? diyor? Sen oğlum ne zaman yalanını gördün? Diyor. Ediyor o zaman niye diyor biz onun dediklerine uymuyoruz? Ya diyor ki senelerdir diyor at başı yarışıyoruz diyor ya yedirdiler yedirdik içirdiler içirdik giydirdiler giydirdik. Kabe'nin şu görevleri onlar da şu görevleri biz de. Ama şimdi öyle bir şey iddia ediyorlar ki eğer biz bunu kabul edersek öne geçecekler. Nübüvvet yani nübüvvetin onlardan olduğunu kabul öne geçecek. Yani inadına cühuden kabul etmiyorlar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kafir dediği, müşrik dediği kişiler, kimseler Muhammed Mustafa'yı tanıyan, davetiyle karşılaşan, davet edenin emin bir insan olduğunu çok iyi bilen ve bir takım mucizelere şahit olan kişiler kimselerdi. Burada tekfircilere de tabi bir reddiye öyle paldır küldür yarım yamalak anlatımlarımızın neticesinde kimseyi tekfir etmek kafir müşrik şudur budur aynı Ebu Cehil gibisin aynı bilmem ne hayır hayır onların şirkleri küfürleri başkaydı ya Şimdi bizim şarapçı Memmed'in nasihatini kabullenmemeleri gayet normal çünkü iki gün önce elinde şarap şişesi dolaşıyordu e dört gün sonra müftülük taslıyor kim dinler onu Muhammed Mustafa böyle değildi ki. Kalkıp şimdi bizim Mehmet'imiz e, Allah'ın kafir dediğine biz niye demeyelim ki? E, peygamber de anlattıktan sonra kafir dedi. Böyle bir mukayese yapılmaz. Muhammed Mustafa'nın geçmişi tertemizdi. En güzel şekilde anlatıyor. Mucize gösteriyordu Allah'ın izniyle. E sen arkadaşım yarım yamalak efendime söyleyeyim bir şey anlatıyoruz. Bu illa Mehmet değil. Ahmet olur, Hasan olur yarım yamalak bir şey anlatıyoruz. Ardından hemen milleti tekfir ediyoruz. Ya senin geçmişinle alakalandırıyor anlattığını ve hatta seni ya dinliyor ya dinlemiyor. Geçmişini düşünerek. E biz de zannediyoruz ki ayet ve hadisleri inkar ediyor. Hayır kardeşim ya seni inkar ediyor. Seni kabul etmiyor adam. Zannetme ki yani ayet ve hadis. Yani ona ciddi anlamda sorsan kardeş sen ayet ve hadisleri mi inkar ediyor Tövbe Öyle şey olur mu kardeşim diyecek seni dinlemiyor bu adam. Bunların hepsinin gözününde bulundurulması lazım kardeşler. Yani Muhammed Mustafa anlatıyordu. Ve kimse öyle hemen alellitte tekfir de etmiyordu. Anlat, anlat, o kadar çileler, eziyetler. Hala anlatıyordu değerli kardeşler. Yine Gamit kabilesinden Haris'in oğlu Haris'ten diyor ki biz Mina'dayken babama bu cemaat da nedir? Yani bir kalabalık gördük. Hayırdır bu cemaat nedir diye sorduk. Babam dedi ki onlar bir müneccim için toplanmışlar. Bir cinci biri var herhalde onun için toplanmışlar. Haris diyor ki biz indik yanlarına gittik baktık ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları tevhide imana davet ediyordu. Oradaki kalabalık ise Resulullah'ın sözünü reddedip ona eziyet ediyorlardı. Reddediyorlar eziyet ediyorlardı gün yarıya varıp yanındaki kalabalık çekilince gerdanlığı görünen bir kadın ağlayarak Resulullah'ın yanına geldi kadının elinde kadehteki kadete bir su vardı işte suyla Allah Resulü'nün yanına geldi mendilini ıslattı işte Allah Resulü'nün yüzünü gözünü siliyordu ona su verdi Resulullah sudan da içti başını doğrultu baktı kızına ey kızım başörtünü gerdanla gerdanını kapat gerdanını gerdanını kapat buranı ört o zaman hala hicap ayeti inmemiş yüzler açık ama boğazlarını buralarını örtüyorlar yüz hicap ayetiyle örtülüyor bu ta gördüğünüz gibi ilk aylar ilk günler Medine Mekke ey kızım başörtünü gerdanına ört babanın mağlup ve zelil olacağından korkma Dediler ki bu kadın kim? Dediler ki kızı Zeynep. Kızı Zeynep dediler. Burada da gördüğünüz gibi yine değerli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet seyrindeki çektiği eziyet çile. Ama hala Allah'a güveniyor. Allah'a dua ediyor. Beni dil kabilesinden Rabia bin Abbattan ki bu adam önce cahiliyet devrini yaşamış. Sonra da Müslüman olmuştur. Bu adam diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Zülpanayır, Zülmecaz panayırında gördüm. Halka diyordu ki Kulû La ilahe illallah tuflihu La ilahe illallah deyin de kurtulun La ilahe illallah deyin de kurtulun Halk etrafında toplanmıştı. Arkasında da parlak yüzlü, şaşı gözlü ve iki tane sarç örgüsü bulunan, da bir, bulunan bir adam. Ona inanmayın o dinden çıkmıştır. Yalan söylüyor o. Deyip onun peşinde dolaşıyor. Nereye gidiyorsa onun peşinden gidiyor. Kim ya bu adam dediklerinde? Amucası Ebu Leheb diyor. Amucası Ebu Leheb Allah'ın laneti üzerine olasıca. Nereye gidiyorsun onun peşinden dolaşıyor. Onun için mum dibine ışık vermiyor arkadaş. Dolayısıyla o nereye gidiyorsa onu yalanlıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dönüp de amucasına ya be kafir adam yapma etme yani böyle bir kabalık sabalık hiçbir şey yapmıyor. Görevini yerine getiriyor. Farkında mısınız? Görevini yerine getiriyor. Dönüp bir şey söylemiyor. Amucası ne diyecek ne yapsın? Davet ediyor. Davet ettiği şey Allah'tan başka ilah edinmeyin ama gördüğünüz gibi eş, dost, akraba en yakınınız buna mani olabilir. İşte cenneti isteyenler, cemalullahı arzulayanlar ya babam şöyle yaptı ya akrabalar şöyle etti. Ya ne ettiler ki kardeşim? Yani ne ettiler? Sen neye? Sen neye koçunuyorsun? Neye kızıyorsun? Neye Emefendime söyleyeyim? Eşeğe ters biniyorsun ki sen peygambere onun ashabına yapılanlardan haberin var mı? Yani çok basit çok cılız onlar. Sabret cenneti kazananlar daha daha fazla eziyet ve çilelere katlanmışlardır. Peygamberin zevcesi Ayşe aradı anha şöyle taatis etti diyor ki Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sana uhud gününden daha şiddetli olan bir gün eriştimi Uhud'daki çektiğin sıkıntı kadar Başka sıkıntı çektiğim bir gün oldu mu? diye soruyor Ayşe annemiz peygamberimize. O da diyor ki yemin olsun ki diyor kavmin Kureyş'ten gelen birçok zorluklarla karşılaştım. Fakat onlardan akabe günü karşılaştığım zorluk hepsinden şiddetliydi. Şöyle ki diyor ben diyor Kureyş'ten gördüğüm eza üzerine Taif'e gidip hayatımın korunmasını Abdülkoali oğlu İbni Abdü yeliyle teklif ettim. Oraya gidiyor. Sığınıyor onlara. Diyor ki beni muhafaza edin diyor. Onlara gidiyor. Bak. Ona diyor teklif ettiğim zaman o benim diyor o benim dileğime cevap vermemişti diyor. Ben de kederli ve hayretli bir halde yüzümün doğrusuna Mekke'ye dönmüştüm. Bu hayretim diyor karnus seabil sealip mevkiine kadar devam etti. Burada diyor başını kaldırıp semaya baktığımda beni gölgelendirmekte olan bir bulut gördüm. <gülüyor> Buluta dikkatle baktığımda bunun içerisinde Cibril'i gördüm diyor. Cebrail aleyhisselam. Cibril bana nida etti. Dedi ki Allah kavminin senin hakkında dediklerini ve senin seni korumayı reddettiklerini muhakkak ki işitti ve Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında ne dilersen onu emredebilirsin dedi. Yani sana bu yaptıklarından dolayı sana bir melek gönderildi. Dağların meleği. Kavmin hakkında dile onu yapacak Allahu Teala. Söyle. Bunun üzerine Dağlar meleği diyor bana nida edip selam verdi. Sonra ey Muhammed Cibril'in bu söylediği bir hakikattır. dediği gibi ben görevliyim. Sen ne istersen emrine hazırım. Eğer Ebu Kubeys ile Kuaykan denilen şu iki yalçın dağ yerlerin üzerine kapatmamı istiyorsan İkisini birden kapatayım üzerlerine. Allahu var Görüyor musunuz? Güce, kudrete, kuvvete bak. Onlara vermiş olduğu bir yetki. Melek, kocaman melekler. İşte şu iki dağ üstlerini kapatalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayır ben ben Allah'ın bu müşriklerin sülminden yalnız Allah'a ibadet eder ve Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmaz bir nesil meydana çıkmasını arzu ederim diyor. Görüyor musunuz? Biz olsak ez onları. Kapat. Gebersin namussuz şerefsizler. Görüyor musun? ne kadar merhametli? Onların Öldürülmesini istemiyor. Diyor ki onların sülbinden sana itaat edecek ibadet edecek al, sana hiçbir şey ortaya koşmayacak bir neslin gelmesini ümit ederim diyor. Bukhari rivayeti bu da hadisi biliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Yani çok ciddi bir şekilde morali bozulmuş ki hani soruyor yani daha ciddi bir sorunla karşılaştın mı yani canını sıkacak bir şeyle karşılaştın mı soruyor Ayşe annemiz. Allah Resulü'nün anlattığı olay da demek ki çok güvendiği insanlar yanlarına gidiyor, kabul etmiyorlar. Ve geri dönüp geliyor. Biliyor musun? Çok hüzünlü ve kederli bir şekilde geri dönüp geliyor. Yani benim çok sevdiğim kardeşimin yanına çıkıyorum şeye, eski şehir bağlarına. Yani bir ümitle gidiyorum. Kardeşim daha ne demek beni eve almayacak? Beni muhafaza etmeyecek. Ana kapıyı açmıyor bana benim inancımdan ima, imanımdan dolayı ve çok sevdiğim güvendiğim kalkmış tavuralara gitmişim öyle mi? Ne kadar Allah Resulün ağırına gidiyor ki demek gelirken baya hüzünlenmiş ve işte meleği gönderiyor Allah Azze ve Celle. Dilediğini yapacaksın sana soruyor dağların meleği ama Allah Resulü gördüğünüz gibi iyi davranıyor. Barın adam olmalarını istiyor. Veya onlardan adam olacak bir neslin gelmesini istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir iki tane daha rivayet var. Onu da okuyayım inşallah dersimiz sona ersin. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ganimet taksimatında bulunuyor. Bir tanesi kalkıyor diyor ki bu vallahi diyor adil bir taksimat değil diyor. Adil bir taksimat değil diyor. Burada da iman edenlerin içerisinde bir peygamber ganimet almışlar. Yani güç, kudret, kuvvet sahibi olmuşlar artık. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlar. Buna rağmen yine onun canını sıkacak işler yapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hala Allah ve Resulü adalet etmezse kim adalet eder ki? Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha ağır, daha kötü sözlerle ezalandırıldı da yine de sabretti diyor. Düşünebiliyor musun? Yani o da kendisinden önceki bir peygambere örnek gösterdi Allah ona diyor, rahmet etsin diyor. O bundan daha ağır sözlerle karşı karşıya geldi sabretti diyor. Görüyor musunuz? Yani bir peygamber yanındakine dese onun kellesini alırlar. Hatta bazen bunu da yapıyorlar. Müsaadet Ya Resulallah'ın kellesini koparak. Müsaadet şunu yapak bunu yapak. Hayır. Allah Resulü böyle bir insandı. Sabır bambaşka bir şeydi. Yine yanına gelen bir Yahudi heyeti yanına girer girmez. Es-Sam Aleyküm Sam ölüm üzerine olsun, <gülüyor> ölüm üzerine olsundur. Allah Resulü Aleyküm diyor, sizin de diyor. Sabırlı davranın. Tabi bunu anlayan Ayşe annemiz bir bağırıyor, çağırıyor. Allah'ın laneti sizin üzeriniz olsun. Siz şusunuz, busunuz. Ağır ol, ey Ayşe, ağır ol. Allah her ususta rıfk, yumuşaklığı sever diyor. Ne yapıyor? Ben de yakın dedim ya diyor. Sen niye bağırıp çağırıyorsun diyor. Düşünün. Ölüm üzerine olsun demesine rağmen, anlamasına rağmen yine sabırlı davranıyor. Ve son bir hadis-i şerif daha. Enes bin Malik anlatıyor diyor ki bir sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bayıltıncaya kadar dövdüler. Bayıltıncaya kadar dövdüler. Bunu gören Ebu Bekir Allah iyiliğinizi versin, Allah sizin müstahakınızı versin. Siz Rabbim diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Hayırdır ya? Bu adam kim dediler? Kim olacak? Işte, deli Ebu Bekir diyorlar. Deli Ebu Bekir. Dayaklar yeniliyor. Efendime söyleyeyim. O davayı kabul ettin diye sana mecnun, deli diyorlar ki Ebu Bekir, Sıddık. Düşünebiliyor musunuz? Kulasa değerli kardeşlerim burada sadece ve sadece ki dersin daha devamı var. Sahabenin çektiği sıkıntılar şunlar bunlar. Ama burada biz konuyu bitiriyoruz ve diyoruz ki Muhammed Mustafa gördüğünüz gibi davası uğruna neler çekmiş? Davası uğruna neler çekmiş? Görüyor musunuz? Ne sıkıntılara maruz kalmış ne sıkıntılara maruz kalmış onun için bu dava bunlarsız olmaz diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz başımıza ne gelirse gelsin sürekli Allah Resulü'nün hadiste dediği gibi benim başıma gelenleri düşünün diyor benim başıma gelenleri düşünün Allah Azze ve Celle'den niyazımız çekemeyeceğimiz şeylerle bizi imtihan etmesin. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.